Ben Ahmet Görsev. Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız. Sevgi laflayacağız dinleyicilerim. Yepyeni bir programda yine sizlerle birlikteyiz. Bir Perşembe gecesi veyahut da... Ve bijma öğleden... Sonra Sonrası. evet ee, Yine konuklu bir programla sizlerle birlikteyiz bu hafta. Ee, sevgili Güray, Oskay bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Moral'a Güray'i e, karşı taraftan evet. kaldırdık. Evet, uzun yol yaptırdık. Uzun, uzun yol, yol yaptırdık. yaptırdık. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Levent Stüdyo'ndayız e, ve Kadehler'de Kırmızı var. Beyazla başladık, köpüklüyle başladık. Köpüklüyle evet. başladık. Ee, Gelinciye geçtik. Gelincik likörüyle devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Kırmızı beyaz milli takım tadında olsun. Evet <gülüyor> güzel. Milli takıma da başarılar dileyelim. Ufak tefek yenilgilerle gitmesine rağmen. Evet aynen aynen. Belli olmaz. Bakalım bakalım bekliyoruz. Ben biraz önce söylediğim şeyi tekrar edeyim. Şimdiye kadar en iyi ağırlandığım <gülüyor> radyo programı. Ay harika. O senin güzelliğin. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür e ederiz şimdi Ahmet her zaman yaptığımız gibi yapalım istersen bir kısa bir eğitim hayatıyla girelim ondan sonra çok farklı yerlere yelken atacağız ne kadar geriye istersen o kadar geriden de gidebiliriz ilkokula da gidebiliriz anaokulu ne varsa kapandı. bu arada program öncesi ufak bir sohbet ettik üçümüz de suyun öbür <gülüyor> evet. Doğru doğru evet ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İlkokul, ortaokul lise hayatım belki çok etkileyici değil. okulla ilgili benim açımdan ilginç öyle bir şey var. İlkokul bir de öğretmenim annemdi. Ay ne şeker ya. Benim dört yaşıma kadar annem köy okullarında öğretmenlik yaptığı için ve beni bırakacak hiçbir yer olmadığı Hı. için beni yanında okullara götürüyor, getiriyor. Biraz gereğinden önce baka baka okuma yazma öğreniyorum. Çok. Beş yaşında da bunu daha fazla evde tutamayacağız deyip hazır kendisi de birinci devre devralıyorken iyi tamam o da bari benim sınıfımda olsun diyor. İlkokula biraz nerede, anl anlamsın. Nerede başladın? Ee, o zaman Çınarcık'taydık. Ee, sanırım iki seneliğine olması lazım. Ee, ikinci sınıf itibariyle tekrar e, İstanbul merkezinde Buradan e, anneye selam söyleyelim İsmi nedir? Annemin adı Ferda e, onlar da yakın zamanda Bodrum'daki e, emekli geçmişler. geçmiş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bulunuyorlar yazı başlattılar e, e, babam da ablamın öğretmenidir bir selam da ona e, yollayalım e, tam aynı anda biz iki çocuk anne baba tarafından okutuluyorduk İlk okul hayatımla ilgili ilginç e, tek şey bu harika e, hikaye e, e birinci sınıfta öğretmenimin annem olması ve benim evde yemek sofrasında bile konuşmak için parmak kaldırır. <gülüyor> Diğer çocuklar ne <gülüyor> diyordu peki bu işi? Yani her zaman kızıyorlar bir kızıyorlar mı? Her zaman bir kesin kayırdılıyodur <gülüyor> bakışi. Şey Hissettiğimi hatırlıyorum yani hiç böyle somut anım yok ama böyle beynimin arkasında bir yerde o hep vardı. Ömrümün geri kalanı İstanbul'da geçti. Müzikle olan alakam Ortaokulda ee, başladı. Semiha Şakir mezunuyum ben, ee, bir Kadıköy çocuğuyum. <gülüyor> Ee, ne güzeldi değil mi? Ee, şey, bizim zamanımızda evden çıkıp okula yürüyerek gidiyorduk ve bedava şey Hava bedava, su bedava. <gülüyor> Muhteşem bir şey. Birkaç evet. sene tadını çıkartabildim. Kadıköy'de oturup Kadıköy'de e, okurken. Sonra e, ergen bir çocuğa yapılabilecek en korkunç şey yapım. Annemler Çengelköy'e taşınma kararı aldılar. <gülüyor> ve lise hayatım boyunca ta Çengelköy'den Kadıköy'e okula Kadıköy gidip, gidip gelmek zorunda kaldım. Bir, e, ufak çaplı e, kabusa dönmüştü ablam için de benim için de ama... E, eğitim kısmı şeye kadar üniversiteye kadar tabii tabii üniversiteyi bitirebiliyorum şey vukatsız geçti diyebilirim bolca müzikle ve tiyatro ile ilgilenerek e, iyi de bir öğrenciydim derslerime de çok e, düşkündüm hep iyi notlar alan böyle takdir teşekkür e, e, sorunsuz e, bir genç adamdım diyebilirim sonra mimarlık okumaya e, karar verdim. Nasıl o karar oluştu? ya yani bir ilgi var mı? Çünkü ailede bir şey yok. Ailede hiç şey yok. yok. Genelde de biliyorsunuz ailede bir mimar varsa sizin mimar olmamaya ikna etmeye i̇kna çalışır. Eder. Yani Çok mesleğiniz kısa. neyse Doğru. çocuğunuzu o olmamaya, o olmamaya ikna edersiniz. Aynen. En azından bizim evet. ülkemizde her şey olduğu gibi. Evet. <gülüyor> Benim ailemde hiç mimar olmadığı için tamam çocuğum ol dediler. Ben İstanbul'daki bütün mimarlık okullarını yazdım, bir tanesinde kazandım Yıldız Teknik'te 4 sene mimarlık okudum. Ee, o güzel okul kökte okullarda bir tanesi. Evet. Bu Yıldız'da mıydı fakülte y o zaman O zaman daha Davutpaşa Kampüsü açılmamıştı, İyi, açılmamıştı bile. Ee, bile evet, Davutpaşa Kampüsü ben üçüncü sınıftayken hmm. e, vücut bulmaya başladı. Hatta e, rahmetli müthiş hocalarımdan bir tanesi İhsan Bilgin'in asistanlığını yapardım. Davutpaşa Kampüsü'nün e, lojmanlarını Aa, o en zaman İhsan Bilgin'i çizerdi. Ben de asistan olarak okulda yardımcı olurdum. Ee, onun arkasından da hem tebdili mekanda ferahlık vardır diye hem de biraz daha fazla e, eğitimciyle tanışmak adına İTÜ'de yüksek lisans yapmaya karar verdim. Ee, orada da sadece bir programa başvurdum. Ee, mimari tasarım üzerine biraz çalışayım diye. Derdim de aslında birinin yönlendirmesiyle sistemli bir şekilde okumaktı. Ee, çok fazla şey okumak istiyordum. Üç sene boyunca da onu yaptım. Ee, ...okunabilecek ne varsa okudum. Bir takım makaleler yazdım. 1-2 evet. yarışma projesi yaptım. Ee, sonra da e, hem e, tez hocam olan Belki Sloan'un hem de e, o dönemde ofisinde çalıştığım İhsan Bilgi'nin... ...dehşet dolu bakışları arasında ben tez yazmayı yüksek lisansı bırakıyorum ve askere gidiyorum diyerek... Evet. ...bitirmeden bir gün çat diye e, askere gitmeye <gülüyor> karar verdim. Yeter artık o, kitap okuduğum diye... Ee, ve eğitim hayatımın ortada son buldu. Sonradan çok pişman oldum, <gülüyor> İtiraf <gülüyor> edeceğim. Ee, ama e, benim için çok verimli bir üç seneydi o da. Askerliği nerede yaptın? Askerliği Ankara'da yine mimar olarak yaptım. Mimar. Ha, çok güzel. şanslı bir askerlik yani, diyebilirim. Ankara'da eğitim askerlik yapılıyordu daha çok o zaman. Ben şehrin göbeğinde göbeği. 7. caddede <gülüyor> her hafta sonu. Çarşı izni. Her hafta sonu çarşı izni. Her hafta sonu Büyülü Fener'de film seyrederek <gülüyor> ve Cumhuriyet sucuklarında sucuk ekmek yiyerek. <gülüyor> süper, süper. Harika bir altı ay geçiyor. E, <gülüyor> Güzel. A, an, o, kısa dönem Yedek şey evet. subay olarak kısa dönem. Evet. Ben daha da kısasını yaptım tabii çünkü evet, benimki de... 40 gün. Paralı askerlik. Bedelli. Bedelli. bedelli. Ben o zaman yurt dışında çalışıyordum. Dediler ki ya bedelli askerlik var falan. Aman dedim ben zaten hani asker askerlik falan filan bu işlerden ...çok haz etmeyen biri olduğum için... <gülüyor> ...en kısa yoldan... <gülüyor> ...bu işi şey deneyim... Nasıl yırtığız diye... Yırtarız diye baktık... <gülüyor> ...daha sonra o bedelli işi arttı... Yani Şimdi biz artık gene... bedelli herkese var yani... Hayır... ...şöyle öyle oldu... Mu? ...hani bedelli askerlikte gene bir 40 gün... ...45 gün yani falan gidiyor ...şimdi hiç kapıdan bile geçmeden... ...parayı verip düdüğü çalıyorsun... Şimdi son durumda galiba bir 28 gün Var mı ya? Var Emi, var... Emi, ...galiba Emi, değil, bir çok, şey var. ...çok yakından evet. takip ettiğim bir evet, şey bir şey var... Evet. Neyse ki çok... ...uzak geçmiş de kaldı... Aynen öyle evet Şimdi bir parçaya gideceğiz ee, ama bu akşamın bir özelliği var. Çünkü e, bütün parçalar sevgili konuğumuz Güray Ozkay tarafından e, seçildi. E, parçalar hakkında böyle bir iki kelam etmek istersen Zevkle. çok keyif alırız. İlk parçamız e, West Montgomery Trio'dan gelecek. Round Midnight diyeceğiz. Ama biz yani neden bu parçayı seçtin ya ben programdan önce size söyledim. Bunu dinleyenlerle de paylaşalım. Çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Çeşitli temalar altında veya kategoriler altında playlistler yapmak. Radyo programı yaptığım dönemde de büyük bir keyifle hazırlıyorum. Benim için en heyecan verici kısımlarından bir tanesi o set liste hazırlamak. Oralara gireceğiz zaten evet. şimdi. Geçen haftaydı değil mi sizinle mesaj evet, evet. nasıl bir liste hazırlamalıyım nasıl bir çerçeve çizebilir diye. Olabilecek en Korkunç cevaplardan mı geliyor? Ne istersen çal diye şey diye. Ya keşke bana işte botanikle ilgili caz şarkıları seç, dağcılıkla ilgili funk şarkıları seç deseniz ne yapacağım diye ama e, öyle limitsiz olunca kendimce şöyle bir çerçeve buldum. E, alt jenrlara böldüm, caz içinde e, kalıp iki şarkı hariç diyebilirim her kategori içerisinde benim için olmazsa olmaz evet. bir tane şarkı seçtim ve kendi enstrümanımla başladım. Evet, Gitar'dan gitarla, girdik evet, West ve West Montgomery benim için zirvenin Bilalardan de böyle. Bir, böyle bir metre üstünde havada <gülüyor> duran e, bir adamdır. Harika. Su gibi evet. e, çalıyor İnşallah. çünkü. E, bu şarkısı da beni Muhteşem, hep böyle evet. her seferinde alıp bir yere götüren evet. çok özel şarkılardan bir evet, tanesi. Çok, çok, çok teşekkürler. Hakikaten evet. parçaların hepsi keyifli e, sizde dinledikçe Şimdi, benim hoşunuza gidecek. Sevgili dinleyicilere onu söyleyeceğim. Ee, sohbetin sırasında gözleriniz açık olabilir. Bizi canlandırmak için burada. Ama e, Round Midnight'ını dinlerken gözlerinizi kapatın evet. ve yolculuğu açıklayın. Evet. evet. ...daflayacağız dinleyicileri... ...Atilla'nın demeyecek bahsettiği gibi... ...gene bir konuklu programdayız... Ee, ...Güray Oskay ...kırmadı bizi... ...kalktı geldi... ...önce bir her zamanki gibi eğitim hayatından... ...giriştik... ...daha sonrası ucu çok kopuk gidecek de... ...oralara gelmeden nerelere evvel... Geleceğiz, ...nerelere geleceğiz... ...oralara gelmeden evvel... ...hatta böyle bir sürü ortak... ...tanıdıklarla olan bir iş hayatının... ...başlangıcı var askerliği de kurtardık demek ki yavaş yavaş iş hayatına gidebiliriz sevgili Mükre. Tamamdır. E, Yıldız Teknik'ten mezun olduktan sonra biraz önce de e, demiştim e, İhsan Bilgin'in asistanlığını ya yani hem öğrencisiydim hem öğrenci asistanıydım. E, mezun olduktan sonra da e, İhsan Hoca sağ olsun beni ofisine davet etti. Gel birlikte çalışalım diye. Hep parlak öğrencileri kaparlar. <gülüyor> e, küçücük bir ofislik ve Elinde şu anda herhalde her mimarın ağzını sulandıracak güzellikte birkaç iş vardı. Ee, Yeniköy'de bir ahşap yalı restore ediyordu. Ee, Osmanlı Bankası Müzesi hmm. tasarlanıyordu e, tarihçi Edemel'den ve e, grafik tasarımcı Bülent Erdmen'le beraber. E, bir yandan da e, Orhan Pamuk için Masumiyet Müzesi, Müzesi. E, tasarlanıyordu. Ortada henüz roman yokken. yokken. E, benim için tabii müthiş bir dönemdi. Bir yandan yüksek lisans devam ediyordu. Bir yandan arkadaşlarımla açtığım küçük bir atölyem vardı. Yani bir bir Mimari var. yarışmalar vesaireler yaptığımız. Bir yandan da İhsan Hoca ile çalışmaya devam ediyordum. Bu, bu yüksek lisansın artık yeter dedirmesi ve askere gidene kadar bu dönem böyle geçti. Askerden döndüğümde İhsan Hoca'yı müthiş bir sürpriz yaparken buldum. Ben ofis kapatıyorum. E, bilgi mimarlık e, okulunu kuruyoruz. Dedi. E, ve birden ortaya çıktı ki benim başka bir iş <gülüyor> bulmam <lazım>. gerek yok. <gülüyor> e, bir süre öyle küçük ölçekli ofislerde e, farklı insanların farklı tarzlarıyla ve farklı ölçeklerde projelerde çalışarak geçti. Ali Esat Göksel gibi, Yılmaz Değer gibi e, müthiş insanlarla çok farklı projelerde çalıştım. E, böyle binlerce metrekare Otel projelerinden tutun da e, birkaç metrekare dükkanlar e, tasarladığımız şeylere kadar. Çok keyifli ya. Hem öyle hem öyle. iki ölçekte birden çalışmak. Yani benim için mimarlıkla ilgili en e, heyecan verici şeylerden biri bu. Ölçekler arası Nasıl? geçiş. Yani hepsinden eşit derecede keyif alıyorum. E, onun ardından bir kendi işimi yapma ihtimali belirdi bir gün birdenbire birisi. Ya şunu sen yapamaz mısın dedi. E, yeterince tecrübe biriktirmişim gibi geldi. Şöyle bir artısına, eksisine baktım. Yuray burada ayrıca şey de verebilirsin. O çalıştığın ofislerle ilgili isimler falan filan. Evet, yani tabii. biz böyle isim falan rahatlıkla veriyoruz. Marka, biz isim, ben... her türlü reklamı yapıyoruz. Sırası geldi. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam, tamam. <gülüyor> ee, kendi işimi yapmaya başladım. İlk başta böyle mağazalar e, yapıyordum. Şansın böyle bir e, lüks mağazacılık şeyinden açıldı. Omega mağazaları, Montblanc mağazaları gibi şeyler yaparak başladım. Sonra Montblancları sen mi yaptın? Montblancları ben yaptım. Rotapın mümessili olduğu mağazalarla çalışırken. Sonra bir baktım gerçekten benim böyle minicik bir ofisim var. Ve kendi işimi yapıyorum. Projeler ufak ufak büyümeye başladı. Bir yandan yine daha böyle etli tatmin edici Hı. projeler için yarışmalar yapmaya devam ediyordum. O sırada üniversitede ders vermeye başladım. Akademisyen bir arkadaşımın davetiyle ilk önce Gebze Yüksek Teknoloji'de yanlış hatırlamıyorsam iki buçuk sene, üç sene kadar ee, arkasından da Maltepe Üniversitesi'nde başka bir davetle proje dersleri verdim ve o benim hayatımın yine inanılmaz keyifli dönemlerinden bir tanesiydi. Bir yandan işte birazdan konuşacağımız hobimle uğraşıyorum, evet. bir yandan kendi ofisim var, bir yandan ders veriyorum. Ee, ya yani entelektüel açıdan çok e, tatmin edici bir hayattı. Şey de çok güzel değil mi? 10 sene Bu kadar da sürdü. öğrencilerle diyalog falan. Müthiş, yani bir yandan müthiş. öğretiyorsun bir yandan öğreniyorsun. Tabii mutlaka, mutlaka. Şuna çok inanıyorum ben. E, tasarım faaliyeti e, neredeyse spordaki gibi e, bir kondisyon gerektiriyor. O bir kas Evet. kullanıldığı Çok, sürece doğru tarif. Yani kullanıldığı sürece sıcak ve güçlü kalabilen e, ihmal ettiğinizde de hemen gerilemeye Geliyor. başlıyor. Hemen bisiklete şey. binmek gibi bir şey değil tasarım. Evet. E, yani ara verirseniz böyle bir <gülüyor> buhranlara sürüklüyor. Evet. Ben eskiden böyle değildim <gülüyor> böyle <oldu> diye. <gülüyor> Ders vermekle ilgili en müthiş şey buydu bence. E, hemen hemen her dönem işte 12-15 civarı öğrencim olurdu. Fark ettim ki her birinin projesi benim kafamda dönem boyunca yaşamaya devam ediyor. Ya yani onlar eve gidiyorlar, proje çalışıyorlar. Ben her birinin projesini düşünmeye devam ediyorum çünkü üç gün sonra tekrar gelecekler, bir şey gösterecekler. E, ofisteki projeler bir yandan devam ediyor. Çok iyi ya. Aynı anda o kadar çok proje. Her ne kadar ben tasarlamıyor olsam da çözüm ne olabilir? Acaba neyle gelecek? Ben ne tepki vereceğim diye düşünmeye devam etmek. Tasarım anlamında herhalde en fit olduğum dönem, yani bulabildiğim en iyi tabir bu, en fit olduğum dönem oydu. Çok da özlüyorum, maalesef çok zaman alan, alan ve, bir şey değil mi? Hazırlığı e, olur e, e, Aynen. Ya yani profesyonel bir hayatla birlikte sürdürmesi çok kolay olmayan ilerki şey, belki yaşlarda bir, neden bir şey olabilir. Yani. Çok özlüyorum, e, ben, yalan değil. Ben e, Güre'in dediğine çok katılıyorum bu konuda. Bana da Has Üniversitesi'nden aydınlatma ile ilgili dersler gel, ver dediler. Ya gittim düşündüm. Çok büyük bir hazırlık, çok büyük bir Aynen. zaman ayırmak ve özveri gerekiyor. Bir yandan da profesyonel hayat var. Tabii. Baktım ki yani böyle <gülüyor> üstün körü geçilecek, üstün körü de geçilebilir. Ama benim, öyle benim yapıma şey. uygun bir şey değil böyle çok üstün körü bir şey yapmak. Ya oraya kendini adayacaksın. Hakkıyla yapılması hakkıyla gereken. Hakkıyla şey, yapacaksın. Şey. Evet. Çünkü çok ciddi bir şeye yatırım yapıyorsunuz. Evet. evet. Yetiştirdiğiniz insanlar sonra gelip sizinle çalışmaya başlıyorlar. Evet. Ee, var mı ve, öyle öğrenciler gibi e, Benimle çalışan öğrencim yok ama eşimle ve yakın arkadaşlarımla çalışan bir sürü öğrencim e, oldu. O çok ciddi bir sorumluluk. Yani o dersleri evet. neden geçiştirmememiz <gülüyor> gerektiğini <gülüyor> hemen, hemen hemen ediyorsunuz yani. işte <gülüyor> Herkes de aynı bilinçte değil maalesef ya Akademiye bugün baktığınızda ya Hemen hemen her meslekte maalesef ya öyle, evet. yani yani. Her branşta da ya ya şey. Şey. Şimdi Çok enteresan mesela Şu andaki Çalıştığım ofise mimarlık Diploması almış öğrenciler geliyor hı hı. İnanın bana ya Yani Mimar olmak değil ...düşünce tarzları bile daha bir şey olmaya yetişmemiş öğrenciler geliyor. Yani bir ve alamayan, röleve almayın haricinde tabii bu bileşik Kaplar kanlı bir yaşam biçimiyle de alakalı. Hiçbir şeyden haberi öyle yok adamı ya. Öyle. Üniversiteyi bitirmiş. Bu üniversiteden çıkartmışlar, diploma vermişler yani bunlara. Evet. Orada nicelikle ilgili çok ciddi bir sorun var. Evet, çok fazla evet, mimarlık çok, okulu var. Çok evet. Yani Doğrusu yani mimarlık şey okullarının sayısı şey gereksizlere aynen. de fazla. <gülüyor> ee, üstelik standartizasyon içerisinde bütün bu okullar yani bir okul açıyorsunuz ama farklı olmak adına açtığımız bir okul değil. Tabi. Yani olan okulların bir tanesini bir daha evet. koyuyorsunuz. Ee, öyle olunca işte akademisyen e, yoğunluğu azalmaya başlıyor. Tabii ki onların da sayısı artıyor ama iyilerinin sayısı hepsine yetecek kadar değil. değil. Ya Bu üzerine çok e, düşündüğümüz, konuştuğumuz bir konu. E, ama mimarlık eğitiminde maalesef ilerlememiz gereken çok ciddi bir e, mesafe var. E, şöyle hızlıca bir devam etmem gerekirse, bu 10 sene kadar kendi işimi yaptıktan sonra e, bir sürü parametre bir araya denk geldi herhalde. Ee, çok böyle uzun uzun üzerine düşünmedim ama e, ülkenin ekonomik şartları bir yandan tam o sırada baba oluşum e, bir yandan. E, elimdeki projeler şunlar bunlar derken e, bir gün Murat Tabanlıoğlu'yla e, konuştuk ve bir anda benim Tabanlıoğlu'nda çalışmama e, karar verdik. Ve ben hemen ertesi hafta e, tamam yeter bu kadar kendi işim deyip bir tamamlı yolculuğuna başladım. Bambaşka bir ölçek hem çalışan grubu açısından evet. hem projelerin büyüklüğü ve kapsamı açısından Çağrı Akay ile ve Murat Tabanlıoğlu ile sürekli dirsek temasında çalıştım. Harika 5 sene geçirdim. Özellikle ilk 2 sene müthiş yarışma projeleri ve konsept projeler yaptığımız Çağrı ile birbirimize entelektüel olarak zorlamaya çok uğraştığımız harika bir ekiple müthiş arkadaşlarla çok keyifli bir dönem geçirdim. Ta ki şu anda bulunduğum yere gelmem için bir davet alana kadar. Şu anda da Atölye isimli böyle çok disiplinli bir tasarım ve danışmanlık organizasyonunda bir gün gerçekten gökten düşmüş bir davetle bizim mimarlık bölümümüzün ee, başına geçmek ister misin bunu yönetmek ister misin dediler. Ee, birkaç ay süren bir flört ee, <gülüyor> ve uzun konuşmalar sonucunda e, yaklaşık sanırım iki buçuk sene o, olmak ne üzere olsun. iki buçuk senedir atölyenin atölye mimarlık de. direktörlüğünü yapıyorum. Evet atölye farklı bir yer çünkü. Evet. Sadece mimarlık yapmayan evet. evet, değil. bütün disiplinleri aslında. bir arada bulunduran bir yer onun müzik, arasında onun müzik sonra arasından dinleyelim. sonra dinleyelim sevgili Güray Özkay'dan alalım. Çünkü biz e, kayda başlamadan önce birazcık bize bahsetti atölyenin yaptığı işlerden. E, çok ilginç e, ve derinlikli işler var. Onları ayrıca konuşalım isterseniz. Ve madem ki derinlikli ve e, uzun süreli bir şey konuşacağız bir yolculuğa çıkalım. Evet. Night Train diyelim. Night Train albümünden gelecek. Evet. evet, Oscar Peterson yine tabii sevgili Güray'ın seçmiş olduğu bir parça. I Got It Bad yani that, that Ain't Good diyeceğiz ama bir iki senden İşte benim neden için neden bu seçki de var? Onu alalım. Evet. Yani Westmont Community işte gitarda neyse, benim için piyano da Oscar, e, Oscar Peterson o eee inanılmaz geniş bir repertuvarı var. Yani gördüğüm en geniş yelpazeli piyanistlerden. Şu anda aynı şeyi arada paranteze açıp söyleyecekken itinesi, o cümleyi yani kurdu. Yani bu Giviği çaldığı zaman da beni benden alıyor. Ee, biraz sonra dinleyeceğimiz evet. baladlar çaldığında da böyle ee, bu dinleyeceğimiz enstrümantal bir parça ama yani ismi ya yani aşık olmayı o kadar evet. iyi tanımlıyor ki. I got it ben. And that ain't good. Evet. Yani o aşk acısında her zaman çok da müthiş bir şey olmayabileceğini <gülüyor> çok çok iyi anlatan bayıldığım şarkılardan bir tanesi. Güzel. E, Peki, birlikte dinliyoruz. Gelsin Oscar Petersson. Evet, sevgili laflayacağız dinleyicilerim. E, Güray Oskay'la gerçekleştirdiğimiz keyifli kayda devam ediyoruz. Şimdi e, ilk soruda eğitim yaptık. Her zaman yap, yaptığımız gibi. İkinci soru kariyer dedik ama kariyerin son aşamasında ki bu atölye e, iki buçuk sene önce başladı dedin galiba Aynen. yanlış Aynen. hatırlamıyorsam. E, çok ilginç işler yapan bir e, kurum mu kuruluş mu organizasyon mu demek lazım? E, detaylarını senden alalım. Atölye çok disiplinli bir tasarım e, organizasyonu. 10 e, sene önce İstanbul'da doğmuş e, ve büyümüş. Çeşitli evrimler e, geçirmiş. Şu an itibarıyla da e, Amsterdam'da, Dubai'de ve İstanbul'da varlığını sürdüren hatırı sayılır e, ölçüde Orta Doğu'da ve Türkiye'de şimdi yeni yeni de e, Avrupa'da iş yapan e, bir Organizasyon. Mimarlık her zaman en başından beri e, kültüründe hep olmuş. Mimari işler hep yapıla gelmiş. Ama e, bir mimarlık atölyede. ofisi değil tek bir, başına. Bir, e, evet konvansiyonel bir mimarlık ofisi asla diyemeyiz atölye için. E, i̇ki kurucusundan bir tanesi Engin Ayaz Mimar. E, i̇lk büyük çıkışlarında hatta bir mimari projeyle beraber yapıyorlar ama başlangıçta atölye bir komünite aslında bir grup kreatif insanı bir araya getirelim bakalım ne olacak diye başlıyorlar. Tabii bir grup kreatif insanı bir odaya koyarsanız oradan <gülüyor> projeler ve fikirler evet, e, ve network'ler e, doğmaya başlıyor. E, bu iş büyüyor, büyüyor. Bir startup'a dönüşüyor, daha sonra bir şirkete dönüşüyor. Bir bakıyorlar ki bu farklı disiplinlerden kreatif insanlar birlikte çok etkileyici projeler yapıyorlar. Ve bunun en etkileyici tarafı da e, bu ortaklıkların normalde birden fazla aktörden be, bekleyeceğiniz ve bunu orkestrasyonu için çok ciddi bir e, emek ve zaman ve para harcayacağınız işleri e, tek Re, bir... Ve bu aşının tutup tutmayacağını bilmediğiniz. Aynen, aynen. Çok bilinmeyen e, denklemleri e, birbirine çok iyi geçmiş, çok iyi örülmüş tek bir kaynaktan alabilmek. Atölyenin e, genel olarak misyonu e, büyük ölçekli dönüşüm Projeleri. ve dönüşüm derken hemen hemen her şeyi kastediyoruz. Evet. Yani bir Bu, ülkenin orada, eğitim evet. sisteminden de bahsediyor olabiliriz. Hükümet içerisinde bir grubun design thinking aşılamasından bahsediyor da olabiliriz. Geleceğin otelcilik anlayışından bahsediyor da olabiliriz. Hemen hemen her şey İngilizce tabirle biz industry agnostic diyoruz <gülüyor> kendimize. Hiçbir endüstriye bağlılığımız yok. Evet. Yeter ki o dönüşüm için bir talep gelsin. Biz de nasıl yapabileceğimiz üzerine düşünelim diye. Çok iyi yani. Ee, servis tasarımı, deneyim tasarımı, Etkilendim. eğitim tasarımı, e, ilginç, dijital evet. görsel tasarım ve mimarlık gibi başlıklarından oluşan geniş bir ekip. E, çok versatil bir ekip var. E, ben de bunun içinde. de Ödüller kazanmış, çok çok yetenekli bir grup e, mimarla birlikte e, çalışma şansına sahibim. O pratiği yönetiyorum e, iki buçuk senedir e, ve de nefis, çok heyecan verici e, projelere imza atıyoruz. Evet. E, çok ilginç bir oluşum ama evet. gençlerden vallahi gelip ziyaret etmek isteyenler olur. Atölyenin yeri neresi? Bulurlar zaten de. Bunu mutlaka duyurmak isterim çünkü atölyenin çok değer verdiği şeylerden bir tanesi atölyenin. Çekirdek ekibinin dışında komünitesi dediğimiz bir hmm. ikinci halka var. Kendimizi e, kreatif insanlarla donatmayı ve onlarla birlikte çalışmayı çok değerli buluyoruz. E, atölye.io e, web sitesine gidebilirler. Veya diledikleri zaman Bomonti Adanın içinde hemen Babilon'un karşısındaki e, mekan bizim ofisimiz. Diledikleri zaman bizi ziyaret edebilirler. E, komünitenin bir parçası olmalarını ve birlikte bir şeyler yaratmayı, dönüştürmeyi, değerler Teşekkür. yaratmayı çok isteriz. Evet, çok ilginç. Yani, yani da çok hoş geliyor, e, çok ve heyecan çok verici. Geliyor. İş birliği ee, seviyoruz. Evet, evet iş seviyoruz. Gençler deyince ben üstüme alındım. Tabii sen. Evet, ben de ziyaret bir gidip ziyaret, ziyaret edeceğim. Çok heyecan, <gülüyor> heyecan <gülüyor> verici. <vereceğim. gülüyor> en kötü bir bira içersin. Her <gülüyor> zaman bekliyorsun. Bomonti adı. Evet, Bomonti ilk zamanlarını düşünüyorum. Aa, Türkiye'de bir bira fabrikasının kurulması ve ...oraya bir kültür yayması. Evet. Şimdi film çok tersine döndü. Evet. evet, gene var olmuş bir kültürün... ...ne olduğuna dair bir çekirdeği tutarak... ...bu sefer farklı bir enerjiyle, geçmişle günümüze bir bağ kurarak... ...Bomontia'da hala kimliğine devam ediyor. Evet. Ben çok severim orayı. Hatta orada... Aşağıda böyle merdivenlerinden bir Ara Güler, Güler müzesi, evet. müzesi vardır. Hı -hı. Oranın aydınlatmasını da ben yaptım. Ha, doğru, Onun doğru, haricinde doğru. bu Bomont içinde de bir sürü şey yaptım. Ha, Çünkü güzel, o, o heyecan, o keyif, o mekanın ruhu, enerjisi, enerjisi şey, çok güzel. güzeldir. Doğru. Biz de çok güzel besliyor. Evet. Biz de çok çok Hı -hı. mutluyuz orada. Çok, ee, güzel, çok, çok güzel. güzel. Peki o zaman yine bir parçaya gidelim. Ee, yine keyifli bir matrak bir parça. Jorilamzından gelecek. Matrak bir parça. Ee, üçüncü kategorim işte gitarla başladık sonra piyanoyla devam ettik. Üçüncü kategorim vokaldi. Ee, beni en zorlayanlardan da e, bir tanesiydi. Çünkü burada bir itirafta bulunmam lazım. İşte o eski radyocu ve müzisyen egosu var buraya geliyorsam vay be adam <gülüyor> ne güzel playlist yapmış dedirmekle <gülüyor> <gülüyor> zorlukla hissediyorum kendimi. Ee, Julie London yine benim için yeri çok ayrı e, vokalistlerden bir tanesi. Nedense kadın sesi deyince benim beynimde bu sesle özdeşleşmiştim de müthiş kendini kabul ettiren evet. ve söylediği her şeyin arkasında nefis bir ağırlık olan bir tarz var. En genç olduğu yıllarda bile evet. kariyerinin ilerleyen dönemlerinde o vokal daha da. E, ikna edici olmaya başlıyor. Bu şarkıda çok matrak bulduğum bir şarkı işte. Nice girls uh, don't stay, stay for, for breakfast. Rachel uzatır mısın? Evet, diye evet, bitiyor. Bitiyor, evet, aynen. <gülüyor> aynen, evet. Çok keyifli. Peki dinleyelim parçadan sonra kaldığımız Peki, yerden arkadaşlar. devam edeceğiz. Gelsin bakalım, Cuda London. Nice <gülüyor> girls. Don't stay for breakfast That's what they all say From New York to Rome Emily Post Would surely say to her host I've dug the evening the most But please take me home Nice girls Don't stay for breakfast And I'm a nice girl these words I professed I have just one small request pass the jail please pass the jail Sevgili laflayacağız inicileri. Ee, bu akşamki konumuz sevgili Güray Oskay Buraya gelen konuk ettiğimiz misafirlerin içinde her zaman söylüyoruz on parmakta on marifet. Şu ana kadar daha iki tanesini saydık. Şimdi iki tane daha ekleyeceğiz. Gece uzun. Bu da. Gece <gülüyor> uzun. On parmakta on marifet. Biz İsterseniz bunu, bu e, şeyi dinlediği dinlerken yanınıza bir arkadaşınız da alın. On parmağınız yetmezse yanınızdaki arkadaşınız da parmaklarını kaldırır sırayla. Aa, bu koşturmaca içinde bir de böyle arada parantezler açıp yaptığı sevgili Güray'ın e, kuratörlük ve de kısa Atilla Nevald'in hikayeler, hikayeler var. var evet kısa hikayeler evet, yazıyorum. Bu, bu soruda o iki şeyi bir alalım senden. Burada böyle bir buralardan bir yelken açalım. Sonra devam edeceğiz zaten. Tamamdır. Ee, küratörlükten başlayalım. Genel olarak kolay heyecanlanan e, birisiyim. Özellikle tutkulu olduğum alanlarda bir fikir doğarsa e, ve onu yapacak vaktim varsa kovalamadan duramıyorum. E, ben çok şanslıyım ki yanımda hep bu değerleri taşıyan insanlar var. Bunlardan bir tanesiyle de evliyim o yüzden. Eşim mimar. Eşim de, mi? Eşim de mimar. Benim, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden tanışmış. Kime Daha... selam söyleyeceğiz ha, peki? Daha o zamana kadar. Buradan evet Sibel'e de Sibel e. <gülüyor> selam, olsun, selam evet. söyleyelim. Sibel hem mimarlık yapıyor hem senin peşinden bütün bu yaşamı koşturuyor. Bir de iki tane de Evlat var. Bir tane. Ha, bir tane bir, bir mi? Tane. Sekiz yaşında. Sekiz, pardon, sekiz, pardon. Bir sekiz, yaşında, sekiz yaşında bir oldunuz var. Ondan iki yaş büyük bir köpeğimiz var. Belki o <gülüyor> sayılır İki evlat sayılırlar. <gülüyor> Çok ee, güzel. Yanlış hatırlamıyorsam 2010 veya 2011 olması lazım. Ee, eşim Sibel, ben, bir grup arkadaşımız ve özellikle bir arkadaşımız daha. Belçikalı Türk, Selin Feyzoğlu. Yine iç mimar arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ee, Galatasaray Adası'nda. Vitra'nın verdiği partilerden bir tanesindeydik yanlış hatırlamıyorsam hmm. deniz kenarında içiyoruz böyle bir sanat sohbeti dönüyor sergilerden bahsediyoruz yurt dışında gördüğü sergilerden bahsediyor Selin biz bir şeyler anlatıyoruz ve sohbet öyle bir yere geldi ki bir sergi formatı tartışır olduk bir benzerini Selin daha önce Brüksel'de görmüştü ve biz böyle bir 10 dakikanın sonunda hararetle e, bunu yapmak zorundayız. Bunu niye yapmıyoruz? Haldır e, e, e, aldır tartışır bulduk kendimize. Fikir de şuydu. Bir karma sergi yapalım. Hepimiz mimarlık okumuşuz. E, sanat camiasından bir sürü arkadaşımız var e, okullar üzerinden vesaire. E, sanatçı bulmakta zorlanacağımızı düşünmüyoruz. Güzel, e, sevdiğimiz sanatçılardan bir karma sergi yapalım. Eserlerin hepsi satılık olsun. Lakin para geçmesin. E, para geçmeyen bir sanat mezatı yapalım. İnsanlar sergiye gelsinler. Para veya parayı temsil eden şeyler hariç bir teklifte bulunmak zorunda kalsınlar. Dedik ki e, ortaya bir yığın post-it bırakalım. Ve insanlara diyelim ki bu eser sence ne eder? Teklif et. Gelen tekliflerin güzelliğine inanamazsınız. Yani kendi ördüğü atkıdan tutun da işte iki yıl tıbbi konsültasyona veya İspanya'daki yaz evini bir hafta vermekten direksiyon derslerine kadar Çok iyi. bonibon kapakları koleksiyonumu Çok. <gülüyor> veririme kadar müthiş teklifler gelmeye başladı. Geri dönüşler inanılmaz. Biz Çok bunu 48 hoş. saat süren bir sergi olarak tasarladık. 2011'de, 2013'de ve 2016'da üç kere yaptık Değiş Tokuş" Sergi e, ismiyle. Sanatçı tekrar etmedik. 40 sanatçı her sergide toplam 120 sanatçıyla e, çalıştık. Bu 120 sanatçıdan birer eser aldık. Yüze yakını e, el değiştirdi, yeni sahiplerini buldu. Ee, koleksiyonerliğe bu sayede giriş yapanlar olduğu hayatının ilk sanat eserini e, tırnak Çok içinde güzel. satın alanlar e, oldu. Müthiş e, ilişkiler kurduk. Ve işin en güzel yanı bir tür açık arttırma var. Evet, yani bir eserin etrafında 30 evet, tane postit post birikiyor. Falan. İşte atkı da var, araba da var. E, işte boze hoparlörler de var. E, siz Bunun kararını kim veriyor sonunda? Sanatçı, sanatçı veriyor. Herkes çılgınca post-it okuyor ve herkes ben olsam kesin şuna verirdim diyor. Bir tür açık arttırma var ama inanılmaz göreceli bir açık tabii, tabii. bahsediyoruz ve gerçek değerini belirleyebilecek kişi sanatçının ta kendisi. Çok iyi yani. Ee, evet. Bizim için müthiş oldu. Sanatçılar çok keyif aldılar çünkü post-itlerin de okunmasıyla birlikte bir sürü sanatçıdan aldığımız tepki şuydu eserlerin başında bu kadar uzun vakit geçirilen bir e, sergi Sen... açılışı hiç hatırlamıyorum. Evet çünkü genelde al. kokteyl olur ve herkes e, birbirle sohbet eder yani. eserlere kimse bakmaz çünkü bir sosyalleşme mekanı çünkü şarabınızı alırsınız tabii. şöyle bir tur atarsınız neler varmış diye ondan sonra birileriyle konuşursunuz burada insanlar Gece birde lütfen artık çıkın gidin diye <gülüyor> e, kapıdan e, kovma noktasında geldik. Üç sergi de aynı yerde mi oldu? Üç sergi de aynı yerde yaptık. Be Beyoğlu'nda Ada Sanatları Mehmet Güreli ve Buket Güreli Hı -hı. E, bize atölyelerini açtılar. Orada olmasını ayrıca çok kıymetli bulduk. Çünkü para geçmeyen bir sergiyi bir galeri mekanında yapmak, yapmak, yapmak istemiyorduk. yani de. Parayla gerçekten hiç ilişkisi olmasını istiyorduk. E, Güreli çifti orada hem kendileri iş üretirler hem gençleri e, akademiye hazırlarlar, ders verirler hem de e, kendi yakınlarındaki e, sanatçı e, grubuna orayı sergi, sergi mekanı yapıp, olarak da kull kullandırırlar. kullandırırlar. Sağ olsunlar bize de hem ev sahipliği yaptılar hem sergide sanatçımız doğdular, iş de e, verdiler. Aynen. Bizim için inanılmaz keyifliydi. Benim kendi işimi yaptığım döneme denk gelir bu. E, böyle bir sergiyi organize etmek İnanılmaz bir vakit ve enerji alıyor. Biz bu sergiyi iki senede bir yapmak üzere yola çıktık. Ee, neden yılda iki üç defa yapmıyorsunuz? Çok keyifli diye çok tepki e, geldi. Sağ olsun herkes. E, ama... 40 tane sanatçıdan sadece özgeçmişlerini evet. toplamak bile 3 ay sürüyor zaten. Doğru. <gülüyor> Kolay bir iş değil öyle geniş bir sergiyi organize etmek. O yüzden 2 senede bir ile dediğim gibi 2016'ya kadar götürdük. Daha sonra hayat devam etmemize izin vermedi. Bir gün tekrar canlandırabiliriz belki. Hala da ara sıra ya yapmıyor musunuz? Evet, ne kadar keyifli bir şey, var. Ama, ee, ama hayatımızın bir şey. çok keyifli bir dönemiydi. Ya en güzel tarafı bütün bu dinlediklerim içinde, bu işin içinde para geçmiyor olmasın. Evet. Evet, evet. En kıymetli şey çok ya. Kıymetli, Çünkü para değerleri değiştiriyor. Yani paranın olmadığı bir yerde evet. değerler çok daha çok daha böyle yürekten gelen bir şey. Evet. Düşünsene, yani Kalkın diyor ki ben bir koleksiyonumu vereceğim diyor bu şeye. Evet, yani evet. Ne kadar kıymetli bir şey. Evet. Bugüne ne kadar biriktirdiği bir şeyi veriyor. Ya yani otta ördüğü atkıyı veriyor. Çok kıymetli bir el işi. Yani sanatçı ve eser seçerken de e, öyle bir düstur e, belirledik ki hiçbir şekilde çerçeve çizmemeye çalıştık. Yani e, sadece resim olsun, sadece heykel olsun, sadece seramik olsun. Hayır, beğendiğimiz şeylerin hepsini alacağız. İşte sadece belli bir tecrübe veya belli bir yaş grubu. Hayır, beğendiğimiz herkesi alacağız. O yüzden. E, Okulu yeni bitirmiş gencecik sanatçılar da vardı. Çok iyi. Ee, uluslararası üne kavuşmuş sanatçılar da vardı. Hiç okumamış alaylı sanatçılar da vardı. Çok e eklektik diyeceğim biraz tırnak içinde kullanarak terimi ama e, geniş bir e, yelpazeden sanatçı grubu vardı. Açıkçası genç sanatçılar için bunu da çok değerli buluyorduk. Bu kadar e, tecrübeli büyük isimlerle birlikte onların aynı sergilerde Değil olduğu olması, bir ortam oluşması ki. da bir yandan onlar için de bir tür vitrin e, oluşturdu. Hatta bazılarının hayatını çok güzel yönde etkilediğini de gördük. biz de çok mutlu etti. Çok güzel evet. keyifli abi. bir iş evet. Çok keyifli bir işten başka keyifli bir işe geçiyoruz. Ona geçmedi çünkü biraz... de bize 3 saatlik programlar yaptık. Yaptık ya. İnsanlar yaptık, yaptık, doğru, yaptık ama şimdi ama. çok da güzel müzikler olunca ara ara da bir müzikleri serpiştirelim istiyoruz. Öyle mi diyor? Öyle yapalım, öyle Peki. yapalım evet. Peki o zaman seni ne sevdiklerinden bir tanesinden bir geliyor. tanesi evet Brett Melda'dan süper song, bir seçim. Song, song song ama bunun kısa bir hikayesini alalım senden. Listeyi oluştururken baktım çok eskilerden gidiyorum. Tamam dedim biraz daha yenilere de bir e, gelelim o zaman. E, daha işte bu döneme yakın piyanistler arasında benim en sevdiklerimden bir tanesidir. E, Malda. Özellikle trio formunu evet. çok çok iyi kullanan ekiplerden biri olduğunu düşünüyorum. Konturbaz e, ve Davul'la birlikte e, çok iyi bir... E, müzik seyrenler paket evet, tabir evet. eder e, ederler e, basçısıyla da harika bir kanvas seriyor arkasına bu şarkının ben de çok e, özel bir yeri vardır süper. yine o şey e, Oscar Peterson'in e, yarattığı ha, ambiyansı evet. çok evet. E, doğru, benzetiyorum doğru. ama çok daha modern bir e, yaklaşım evet, Süper. o zaman Brad Mel son diyoruz song. song song parçadan sonra Tekrar kaldığımız yerden bu sefer kısa hikayelerden gireceğiz. Peki nasıl istiyorsan? Sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keyifli sohbete. Ee, kuratörlüğü ve kısa hikaye yazarlığını tek bir soruda yaparız dedik ama kuratörlük şey o kadar e, ilginç ve e, heyecan vericiydi ki onu e, uzun uzun konuşmak istedik. ama şimdi Bir de şöyle bir faktör var. Güray Özkay'ın Ra radyo programı yapıyor olmasından dolayı yani konuşmaya başlayınca böyle bir susturması Süper da zor be, Yani <gülüyor> e, çok akıcı. Ben, evet ben <gülüyor> toparlayayım biraz akıcı çok akıcı oldu. <gülüyor> Peki. E, evet o zaman şimdi bir bu soruda da bir kısa hikayeleri girelim. O senin ilgin, hobin, merakın biliyorum ama ne boyutta onu bilmiyoruz. Onu da senden alalım. Ee, başlığı gibi kendisi de kısa bir hikaye. E, o yüzden bu üzerine çok uzun uzun konuşacağım bir şey değil ama e, yani yazmak hep ilgimi çeke gelmiştir lisedeyken, üniversitedeyken çeşitli denemelerim hep oldu ama özel bir şey olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü ergenlikte yazmayan insan herhalde yoktur. En azından herkesin kötü bir şiir denemesi mutlaka vardır. Evet. Ee... Ergenliği hala geçemedi. <gülüyor> maalesef, <gülüyor> çoğu, hala çoğu, maalesef çoğumuz geçemedik. <gülüyor> ee, uzunca bir süre istediğim kadar vakit ayıramadım. Ee, i̇ş için arada yazdığım, ettiğim oldu. Ee, sanat kategorisi altında bir yerlerde bir şey yayınlamak için birilerinin, arkadaşlarımın rica ettiği yazdığım tek şeyler oldu. Edebi anlamda yazmak çok istediğim bir şeydi. Buna ne zaman vakit ayırabilirim deyip duruyordum ama genel olarak da şuna çok inanıyorum. Eğer bir şeyi gerçekten yapmak istiyorsan yapıyorsun. Yapmıyorsan belli ki yeterince istememişsin. Yani hiç bahane uydurmaya yazacağım ama hiç vaktim <gülüyor> yok diye bir şeye çok inanmıyorum. Gerekirse uykusuz kalıyorsun yapıyorsun onu. E, yaptığım diğer şeylerden biliyorum onları yapmaya vaktim olduğuna göre. Demek ki o vakit ayrılabiliyor. Buradan Bursun. ta sonuna vereceğimiz gençler. Evet evet hikayesini... satın aralarında arada başladık. Evet, arada evet. Sonra bir özet, özet geçeceğiz ama. Sonra bir gün bir an geldi ki evet artık yazmadan olmuyor e dendi. Başladım yazmaya. Yazdıklarımı kendim beğenmediğimi fark ettim. Birisinin daha profesyonel yardımına ihtiyacım olduğunu düşündüm. Tanıdığım edebiyatçılar var. Onlara danıştım ne yapsam ne etsem diye. Ve beni Murat Gülsoy'a yönlendirdiler. Hmm. Murat Gülsoy çok önemli yazarlarımızdan bir tanesi. Ve yazmak meselesine en çok kafa yoran insanlardan bir tanesi. Yani... Virginia Woolf gibi, Ursula Le Guin gibi, Stephen King gibi bir yandan yazıp bir yandan nasıl yazılır üzerine çok ciddi şekilde Kafa düşünen, yok. üreten ve öğreten e, insanlardan biri. Müthiş bir kitabı var. E, Büyü Bozum diye e, yazmanın büyüsünün nasıl bozulacağı ve nasıl deşifre edileceğini anlattığı. Ve e, neredeyse bir müfredat onun için Boğaziçi Üniversitesi'nde atölyeler yapıyor. O atölyelerden bir tanesini takip ettim. E, benim için inanılmaz aydınlatıcı bir dönemdi. Bana harika bir e, itiş oldu. Sırtımdan e, harika bir güç aldım o atölye sayesinde. Ve nasıl yazmam gerektiği üzerine daha rahat kafa yorabilir oldum. Bazı şeyleri daha rahat deşifre edebilir oldum. Ve öyküler arka arkaya gelmeye başladı. Sonra fark ettim ki yazdığım şeylerin Hemen hemen hepsi aynı evrende geçiyor. Böyle beş benzer şeyler yazmıyorum. Aslında tek bir şeyin parçalarını yazıyorum. Bir kendimce beta tester okur grubu oluşturdum. Yani bitirdiğim an hemen e, böyle Whatsapp'tan veya e-mail'la birilerine yolluyorum. Onlardan ilk tepkiler geliyor. Baktım galiba yazabiliyorum ben. Tepkileri iyi. Bakalım gerçekten tanımayan insanlar ne diyecek diye. ...şöyle edebi dergilere yollamaya başladım. İşte kitaplıktı, verdi varlıktı. Ee, e sonra bir baktım evet. yani Bir öykü varlıkta yayınlanıyor. yayınlanıyor i̇şte bir öykü ilacıvertte yayınlanıyor. Aa dedim tamam. Ben, galiba bir, bu, böyle bir onaylamaya ihtiyacım varmış. Ha, hafif sığ geldiğinin farkındayım kulağa. Yani yazmak istiyorsan yaz kimin ne düşündüğü, niye umurunda. Benim umurumdaymış. Ve çok iyi geldi o bana bir sürede o hızla yazmaya devam ettim hmm. bazıları yayınlanmaya devam etti yarım kalmış öyküler oldu hmm. fikir bulup yazmaya hiç başlayamadığım öyküler oldu sonra tekrar bir zamansızlık e, anına girdim henüz çıkabilmiş değilim böyle kendime işkence ettiğim dön artık şunları, şunları bitir, bitir dediğim bir dönemdeyim hmm. umuyorum ki tekrar e, o enerjiyi vakti evet, bulacağım o, çünkü çok kıymetli keyif işler. alıyorum He, Peki öyle. bir kitap yani bu neye dönüşecek? Bu bir, bir kitaba dönüşebilir mi? Kim bilir. Yani öyle bir potansiyeli var ama basacak biri çıkar ha. mı? Göreceğiz. Evet. <gülüyor> evet. Kayıttan güzel, evvel sohbet ederken zamanın ne kadar çabuk akıp geçtiğiyle geçtiği alakalı evet. bir kendi aramızda diyalogumuz oldu. Kesinlikle yurt dışına çıktığımızda kart postalının arkasını yazardık <gülüyor> ve posta kutusuna bakardık diye başladık. Ee, sevgili da dedi ki yani telefon bile beklerdik dedi. De. Nerede? Ankasörlü telefon, telefon nerede var? Onların yerini ezbere bilirdik dedi. Bunlar kıymetli işler olduğunu evet, böyle. Ve, hmm, bir zaman kavramıyla alakalı birlikte yaşamanın Keyfini tattık biz. Şimdikilerin bu zaman kavramı yok oldu. Bu belki cep telefonuyla birlikte, hızlı yaşamla birlikte. Bir de buna ilave olarak hızlı tüketim, tüketim var. Tüketim o tabii. Yani evde, yeme olarak. evde yemek yapmak bile bir zaman bence. Düşünsene. Doğru. Alacaklarını planlıyorsun ve onları pişiriyorsun, yapıyorsun falan. Şimdi bir e, telefonun ucunda bir şey getiriyorsun. O yaptığın şeyin lezzeti ...ve o başarılı olup olmaması... ...onun keyfi, onun paylaşımı şu anda yok olmaya başlıyor. Çünkü hazır bir şey geliyor. Gençleri de bence bekleyen en büyük tehlikelerden bir tanesi o. Sen şimdi demeyecek dedin ya... ...zaman ayırmak... ...zamanım yok diye bir şey yok. Yeter ki ona zaman ayır. Ben de mesela hep düşünüyorum... diyor, ...çok konuşuyorum Yo, güzel ama güzel Ben de hep düşünüyorum... ...spora başlayayım ama zamanım yok... Demek, Demek ki istemiyorum. Demek ki istemiyorum bunu bu kadar net. Evet. Kesinlikle. Evet, doğru. doğru. İsteyen Öyle. için her zaman zaman, zaman var. Zaman var evet, doğru. Ee, yine bir parçaya gidelim. Ee, yine sevgili Güray Oskay'ın seçkisinden keyifli bir parçaya. Beşinci parça yine... parçadayız değil mi? Evet, evet. Beşinci parçadayız yine bir gitaristten Julian Leigh'den işte gelecek. Beşinci geliyor. Evet. Triupter diyeceğiz. İşte. ...Oscar Peterson'ın arkasına... Brad Maldah koyunca o zaman... ...West Montgomery'nin arkasında İzledim. da birini koymak lazım. E, Julian Lage benim son... ...dönemde... E, ...herhalde en büyük hayranlık... ...duyduğum müzisyenlerden... ...bir tanesi. E, biliyorum en başta West Montgomery'nin için söyledim ama... ...bu tabir herhalde en çok... ...Julien yakışıyor. E, süzülen akan su gibi çalıyor. İnanılmaz bir artikülasyonu var. Yani yanlışlıkla yapılmış hiçbir şey olmadığı gibi hiçbir şey öyle çok kasıtlı yapılmış gibi de duyulmuyor. İnanılmaz bir e, dengesi var. Çaldığı her şey çok güzel olduğu gibi sustuğu her yerde çok, çok güzel. güzel. <gülüyor> ee, Abi, o da çok büyük tabii. Ve de çok tatlı gıcıklıkları var. Ee, bir 5 watt e, fender çemp amfi ve bir telecaster ile telecast telecast çıkıyor. Ve konserde <gülüyor> o küçücük amfi mikrofonlamıyor ki davulcu ve basıcı ona göre düşük sesle çalmak Çalsınlar. zorunda kalsınlar. Çok daha böyle intim bir ortam yaratıyor canlı ee, performanslarında. Müthiş bir karakter. Güzel, güzel. Ee, bu şarkıda sanırım iki senedir benim o Spotify'ın sene sonu özetinde <gülüyor> en, en çok dinlediğim şarkı çıkan. listesinde güzel, hep güzel, güzel. E, müthiş Peki, bir şarkı. Valla biz de teşekkür ediyoruz seçki için. Çok keyifli bir parça. Evet dinleyiciler bunu da listelerine koysunlar bu parçaları bundan sonra. Kolaylık olur yaşamlarında. Evet. Dinleyicileri farkında mısınız? Bilmiyorum ama harika bir program gidiyor. Acayip keyif alıyoruz. Ya bu radyo programının en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Burada konuşurken herkes birbirinin gözün içine bakıyor ve herkesin gözün <gülüyor> içi parlıyor ve, Aynı. ve gülücükler ortada uçuyor ya. Yani keşke mesela bu böyle diyorum ki bazen bir video, aa, bir böyle bir böyle <gülüyor> görsel bir tarafı da olsaydı da. Neden bu, olmasın? Evet, ha, olabilir olabilir, Buna böyle herkes iştirak ediyor olabilse. Çünkü biz böyle inanılmaz heyecanlanıyoruz. Şimdi eskiden Türk filmlerinde böyle film başlar. Bir de böyle gerçek aktör. Asıl oğlan çıkar ortaya. Şimdi e, bu kadar hobiden sonra asıl oğlan çıkacak ortaya. Evet. Bir müzik tarafı var. Şimdi çok böyle yani Sadece radyo programı yapmak, işte efendim hmm, plak koleksiyon yapmak, yapmak, yapmak, yapmak, yapmak değil, yapmak evet, değil. bu ve ötesi olur. olan bir keyifli hobi var. Yelkeni açtık, rüzgarına kim dayanabilir bilemiyorum. Ee, şöyle bir giriş yapayım, müzikle alakam ortaokulda başladı benim bir gün gerçekten hiçbir fikrim yok neden davul çalmaya karar verdim sınıfımda bir arkadaşım okul orkestrasının davulcusunu tanıyordu ki bizden 4-5 yaş büyük birinden bahsediyorum dedim rica etsem gidip söyler misin bana davul çalmayı öğretsin gitti konuştu çocuk da sağ olsun dedi ki tamam cuma akşamları biz pro yapıyoruz gel ben sana göstereyim azıcık ve ben Cuma akşamları okulun e, müzik odasında e, düz dört dörtlük ritim atmayı e, örneğin e, o zavallı çocukcağızın davuldan indiği her an davulun üstüne atlayarak <gülüyor> böyle e, davulda geçirecek uzun zamanım da yok. E, ve tipik bir 80'ler sonu 90'lar başı genci olarak çılgınca e, Guns N'Roses ve Metallica'yı. ...ve biraz Red Hot Chili Peppers dinleyerek ve onları çalmaya çalışarak e, müzik yapmaya başladım. Sonra e, ablama bir gitar aldılar. Ablam bu gitarla hiç ilgilenmedi. Aa, evet, <gülüyor> o, o gitar evde öylece durmaya başladı. Ben baktım biraz tıngırdayabilir miyim. Sınıfta gitar çalan arkadaşlarıma bir şeyler soruyorum. Şu nasıl çalınıyor, bu nasıl çalınıyor diye ay ee, işte Metallica'nın şu şarkısının girişini bana öğretsene işte Guns'ın şu şarkısının solosunu kulaktan evet, biraz çıkarttım evet. ama şurasını bana göstersene klasik gitarlı oluyor bütün bunlar ee, zamanla benden davulcu olmayacağı ortaya çıktı ee, ben de gereken emeği bir türlü ver vermedim belki. ona zaten ee, davulcuya kız vermiyorlarmış davulcuya kız vermemeleri bir yana gitarınızı alıp bir e, be, benim zamanımda ev partileri çok meşhurdu. Biz bir, bir grup arkadaş olarak tanımadığımız insanların partilerine evet. bile bir şekilde kendimizi davet ettirirdik. E, o partilere davulunuzu alıp gidemiyorsunuz. Gidemiyorsun. E, doğal olarak kızlar sizinle hiç ilgilenmiyorlar. Gitar bir anda çok daha çekici bir elastırmana evet. dönüştü ve ben gittikçe daha fazla gitar çalışmaya başladım ve lisede kendimce Tam bir parti gitaristiydim ama. Bilmem neyi biliyor musun? Aa tabi bilmez miyim deyip hemen çalıp söylemeye başlıyorum. Ama kafam hala daha hep böyle hard rockta, heavy metalde. Hala daha birlikte müzik yaptığım en yakın ve en eski arkadaşım. Bir gün yolda karşılaştık. Benim kulağımda Walkman müzik dinleyerek yürüyorum. E, ''Walkman'imi çak'' diye cebimden aldı. Voltman vardı eskiden e, kasetlerden evet. <gülüyor> bahsediyorum. Bak e, gittik gene. Biraz da gerçek müzik dinle bakalım dedi. Bir kaset koydu, play'e bastı ve bastı gitti. <gülüyor> e, B.B. Be King'in ''Ain Nobody Home'' <gülüyor> e, albümü. Ve ben ilk defa yani o albümün A1'i ''Ain Nobody Home'' e, A2'si ''Thrill is Gunder". Ve böyle bir, bir ışık <gülüyor> <gülüyor> çaktı gözümün <gülüyor> önüne. Bu, bu, bu, bu müthiş bir şeydi yani. O zamana kadar benden 8 yaş büyük ablam ve 10 yaş büyük kuzenim sayesinde yaşıtlarıma göre başka bir müzik zevkim vardı. Ee, evet. Genel olarak geniş bir müzikal yelpazesine maruz kalıyordum ama bana hiç blues dinleten olmamış ve be ben çok etkilendim. Tam o dönemde Eric Clapton Unplugged albümünü çıkarttı. Ben Akmar pasajında şeyi buldum. <gülüyor> e, bir buldum. E, hem... hem o zaman plak dinle, dinlemeye maalesef başlayamamıştım ama e, CD'sini buldum. Daha güzeli notalarını buldum. Hmm. Ve ben eve kapandım. Oturdum. Akustik e, blues çalışıyorum. Ve üniversitede dedim ki ben bunun bir tane grubunu kurarım bence. Elbet bulurum benimle birlikte ee, bir şeyler yapacak birisi. E, ve gerçekten o onu önerdi bu önerdi derken biz 1998 senesinde ben hala Yıldız Teknik'te okurken o e, Dört kişilik bir blues grubu kurduk Blue Saint adıyla, iki gitar bas ve davul, e, ikinci prova itibariyle bu <gülüyor> Walkman'ime kaset takan arkadaşım kendisini grubun perküsyoncusu ilan etti. İyi e, dedik, peki buyur gel. E, biz iki ay prova yaptıktan sonra Beyoğlu'nda bir bar, Sıra Selviler'de bir barda çalmaya başladık. Ee, ...o salı geceleri... ...cuma gecelerine dönüştü... ...sonra cuma cumartesi gecelerine dönüştü... ...biz bir baktık... ...bir televizyon programında çalıyoruz... Ay. ...grup 8 kişi olmuş... ...3 tane nefesli bir klavye... ...2 gitar... Bu ...blues brothers band... ...gibi Ayşe, duruyoruz ay. sahnede... Ee, ...ve ben şey bekliyorum... ...bu üniversitede kurulmuş bir grup... ...bir noktada artık herkes kariyerdi... ...evlilik şuşuydu buydu dağılacak... ...2024 oldu hala da... ...başımdan gitmelerini bekliyorum ama... ...birbirimizden kurtulamıyoruz... ...26 senedir devam ediyor ve... ...o zamanki mentaliteyle devam ediyor... ...biz blues seviyoruz... blues çalmak şey. istiyoruz... ...gruba tabii ki katılanlar oldu... ...ayrılanlar oldu... Gelenler gidenler dev bir aileye dönüştü. Bir dönem dokuz kişi sahneye çıktık. Bir dönem dört kişi çıktık. Ee, şu anda da altı kişilik bir kadroyuz. Ee, i̇ki tane saksafon iki gitar bas ve davulla çalıyoruz. Ve klasik blues çalıyoruz. Şahane, Şarkı şahane. listeleri çok değişmiyor. Ama hiçbir şarkıyı iki kere aynı, aynı çalmıyoruz. Şahane. Çünkü o akşam canımız o şarkıyı Balad gibi çalmak Kim istiyorsa balad gibi oluyor e, sert bir shuffle gibi çalmak istiyorsa ben o gün çalmak istersem bir ses çıkıyor hmm. yok ya bugün daha caz kaza bir şeyle gideyim diyorum. Başka türlü çaldırıyor. Canımızın ne isterse yaptığımız bir grup ve 26 senedir sürüyor. Evet. Evet. Muhteşem. Blues Muhteşem. çok iyi. Evet A hakikaten öyle. Benim biliyorsun bluesla ilgili bir yanım var. Atilla biliyor belki. Evet evet. Evet. Güreda buradan çok kısa bir anekdot anlatayım. Kerem ilk planı çıkartıyor, getirdi bana şeyini verdi, kayıtları verdi. Ben de ona dedim ki, ya bir tane blues parça yap benim için dedim. O da dedi ki, ben de seninle mi uğraşacağım ya dedi. Çekti gitti ve sonra da bir daha çıktığı gün bana verdi. Koydum arabada dinliyorum, arkasını falan okumadım, parçaları dinliyorum. Çok hoşuma gitti. Eve geldim. Evde böyle parçaların isimlerini okuyarak dinledim. dedim. Son parçayı ilk planda AG Blues diye yazmış. Bana. Hayatımda hiç klavyeye dokunmamış. Sadece bir dinleyici olarak bir müzisyenden bana blues yapmasını istedim. Onun için blues'un anısı ve böyle bir anısı var bende. Ve blues öyle bir şeydir ki benim için her dinlediğinde ruh haline göre sana farklı hikayeler anlatan, seni farklı yerlere götüren, çeken ve ben tabii bunu tasarım sürecinde çok iyi kullanıyorum. Hı hı. Blues tasarımın çok iyi bir parçasıdır. Yani diğer müzik tarzlarıyla uğraşanlar ne olur bana gücenmesinler. Ee, blues'u ben de çok özel bir yere koyuyorum. Çok dürüst bir müzik tarzı, yani hemen hemen bütün halk müzikleri için söyleyeyim, bluesu halk müziği evet. kategorisine koyarak konuşuyorum. Çok basit bir e, matematiği var. Çok basit, kompleks bir müzik hiçbir şekilde değil. Ama o basitlik içerisinde müthiş bir içerik e, kompleksitesi e, potansiyeline sahip. Aynı üç akorla. Çok fazla duygu, çok fazla mesaj vermeniz gerekiyor. Ya yani Albert King hayatını beş nota ile geçirdi ama inanılmaz, var, evet. inanılmaz bir külliyat var. Belki de bu üç akoru getirdiği senin hayal gücüne getirdiği zenginlikle Kesinlikle. farklı şeyler her dinlediğinde ruh haline göre farklı şeyler biriktirebiliyorsun hayatını. Kesinlikle. Çok doğru. Biz de işte büyümeye hiç kafayı takmadan, albüm çıkartalım, turneye çıkalım falan gibi hedefler hiç koymadan bunu 26 sene sürdürmenin başka bir açıklaması olamaz zaten. Yani arada, arada çok yani bizim başarı adettiğimiz şeyler olduğu işte Blues Brothers Band'le mini turnelere çıktık, televizyon programlarında çaldık, festivallerde çaldık vesaire. Şimdi ayda bir, ayda iki bir kulüpte çalmaya devam ediyoruz ama o basitliği, temizliği ve dürüstlüğü beni çok evet. cezbediyor. Bir yandan evet. da işte artık birlikte büyüdüğüm adamlarla artık kardeşlerimle benimce oldu. bir aile. Şey şey ya. Kilometre taşı ya. çok kıymetli. Aynen. Bugün Kesinlikle ne olsun. kadar yetenekli. Onlardan çok daha iyi müzik yapan birileri bile o etkiyi vermez insanda. Hı. Peki bir şey soracağım Gülay. Dinleyicilerden ya işte iki ayda bir de çıksalar, bir ayda bir de çıksalar gelip biz bunu dinlemek istiyoruz diyenler nerede dinleyecek? Eskiden çok yer vardı. İstanbul Blues dinlemek için inanılmaz ben zengin de, bir yerdi. Evet. Özellikle e, 90'larda. 2000'lerin başında da fena değildi ama e, özellikle 90'lar müthişti. Şimdiler maalesef öyle değil hı hı. E, ama Burak Ocakçı sağ olsun ee, uzun yıllardır Ağaç Ev isimli bir mekan işletiyor. Ağaç Ev ilk önce Beyoğlu'ndaydı. Sonra Beyoğlu'nda bir başka yere geçti. Sonra kapanmak zorunda kaldı. Sonra İstanbul'da Blues'un kalelerinden bir tanesi kapandı. Kadıköy'de şaft evet. e, kapandı. Ve Burak e, orayı aldı. Hmm. Aynı adresi evet. müthiş bir Blues Kulübü'ne çevirdi. Yanlış hatırlamıyorsam 2018'in başında açılmış olması lazım. O zamandan beri de oradayız. Biz ağaç ev dışında hiçbir yerde bir çalmıyoruz. Yani ara sıra böyle tek tek, hadi gelin burada çalın diye davet geldiğinde bir ihtimal belirlediğinde çıkıyoruz ama böyle düzenli Esas, olarak müzik yaptığımız orası. tek yer o. Birazdan herhalde şarkıdan sonra anlatırım. Bir grup daha var. Birlikte müzik yaptığım. O müzik hayatımın biraz daha profesyonel tarafı. Onunla da, da aynı şekilde yine sadece A.Ç.E.V'de e çıkıyoruz. Her evet. iki grubu da bu arada isterlerse Instagram'dan takip, takip edebilirler. Etsin. Birinin adı Blue Saint, öbürünün adı Blues Attack. Blues Attack, öyle. Peki Süper. bir parça arası evet, verelim. Bu kaçıncı parmak olduğunu bilmiyorum ama bir sonraki parmak çok farklı olacak. Evet koleksiyonlardan bahsedeceğiz. Oradan bahsedeceğiz tabi plaklara gireceğiz, gitarları ama e, müzik ekseninde kalmaya devam edeceğiz. E, ama şimdi Black Ice diyeceğiz. Jeff Lorber Fusion'dan gelecek. Yine senden bir alalım. E, bu beni playlistte en zorlayan şarkı oldu. Çünkü her ne kadar cazla ilişkim çok kuvvetli olsa da e, kendim müzik yaparken sadece blues alanında kalsam da benim için müziğin zirvesi hep funk. Bir şey eğer groove kategorisindeyse beni mesediyor. Deseler ki dünyadan bütün müzik türleri kaybolacak, sadece bir tanesi kalacak, ben funk ve funk. groove der. Özellikle 70'ler disco funk'tan başlayıp böyle biraz daha Herbie Hancock'lar, işte daha jazz funk'lara doğru. Özellikle İngiliz acid jazz dünyası. Hmm. ta lise yıllarımdan başlayarak hmm. beni mesleden şeylerden bir tanesi o kategoriden bir şey koymasam Olmaz olmayacaktı istedim, evet. yine de mümkün olduğunca caza yakın, yakın. kalmak <gülüyor> istedim <gülüyor> Jeff Lorber Fusion çok iyi bir seçenek gibi geldi çok groovy evet, böyle evet, yüksek evet, tempolu evet. ve komplike aranjmanlı evet. bir parça e, bakalım like peki dinliyoruz gelsin <gülüyor> It's <laughs> It's <laughs> sevgili laflayacağız dinleyicileri. E, müzik dolu dolu müziğe girelim istedik. E, i̇lk e, sorumuzda tabi blues konuştuk, grupları konuştuk. E, birazcık daha gruplardan devam edelim istersen. E, ondan sonra farklı kulvarları ama yine müzik e, başlığı altında devam edeceğiz. Tabi. E, yani Blue Saint'in macerasını anlatırken bahsettim. Yani çok fazla... Katılan oldu, ayrılan oldu, birlikte çaldığımız çok fazla müzisyen arkadaşımız oldu. Ee, özellikle sürekli bu canlı müzik camiasının içinde bulunuyor. hep canlı çala geldik çünkü. E, yanlış hatırlamıyorsam, benim askerde olduğum dönem dışında herhalde hiç ara vermedi bu Lüseyin çalmayı o 26 sene içerisinde. E, doğal olarak birlikte çaldığımız ve arka arkaya çaldığımız diğer gruplardan tonlarca müzisyen arkadaş edindik o uzun süre boyunca. Onlar kimi zaman bize konuk olmuşlardır. Yani bir gece iyi. basçımız gelememiştir. Başka bir basçı arkadaşımızı çağırmışızdır. Yani o da keyifli bir şey ee, değil mi? Böyle, e, tabii aynen. işte gitarist arkadaşımız yaz tatiline gitmiştir. Üst üste 3 <gülüyor> program başka bir gitaristle çalmışızdır. E, hep doğaçlanarak yapılan müzik olunca konuk almak inanılmaz evet, bir keyifle e, dönüşüyor. Böyle böyle müthiş e, arkadaşlıklar edindik. Bu arkadaşlıklardan e, bir kısmı Tabi daha da yoğun hale gelir, ...gittikçe daha sık birbirimize konuk olur... ...dışarılarda buluşur, eder... ne ...hale gelince... ...bunlardan birkaç tanesi... ...benim dikkatimi çekmeye başladı... ...özellikle üç kişi... ...bunlar Batur Yurtsever, Tarkan Mumkule... ...ve Sezen Köroğlu... ...Sezen'in yaşı... ...nispeten bana yakındır ama... ...genel olarak benden biraz büyük arkadaşlar bunlar... ...benim... Üniversitede öğrenciyken müzik dinlemeye gittiğimde dinlediğim insanlar. Evet. Çünkü e, Engin Yörükoğlu ile beraber Caz Top'da Caz Top Bende olarak çıkıyorlar. Yavuz Çetin ile birlikte e, Yavuz Çetin Bende olarak çıkıyorlar. E, ve ben ağzım açık bir şekilde bu insanları e, dinleyerek biliyorum. Evet. Sonra biz Batur'la çok yakın arkadaş olduk. E, uzun süre e, Blue Saint'de sağ olsun ne zaman ihtiyacımız olursa geldi bas çaldı. Bence Türkiye'nin en iyi bas gitaristlerinden bir tanesidir. Bilgi Caz'da ...armoniye hocalığı ha, e, yapmış. Mü, müthiş bir caz bilgisine sahiptir. E, benim bir dönemim bu üçliye. ...ya siz ne zaman tekrar çalacaksınız... ...diyerek geçti. Çünkü e, dönem dönem grupları... ...Leronil Uzunca bir süreleri Larry O'Neill band adı altında çıktılar ve müthişlerdi. Solstaff'ın solisti Alper Cengiz'le beraber Funk Bank ismiyle çaldılar, müthişlerdi. Ama çalmamaları beni çok rahatsız <gülüyor> ediyor ve dürtüp duruyorum hadi çalın hadi çalın ben de gelip müzik dinleyeceğim. Artık miskinlik mi doygunluk mu bilmiyorum çalmıyorlar bir türlü. Bir gün en son ee tamam kur bir grup çalalım dediler. Oraya getirdin. <gülüyor> yani, güzel. güzel. Bir şeyi kırk kere söylersen üstelik yani, peki dedim, ben dedim size solistlik falan yapamam. Ben öyle bir yerde değilim. Yaparsın yaparsın dediler. Blue Saint'de birlikte e, çaldığımız davulcu arkadaşım Hasan Ali Polat. E, peki dedim o zaman davula da Ali gelsin. E, ve biz beş kişi olarak bir grup, grup. kurduk. Peki ne çalırız? Biz ...çalmayı iyi bildiğimiz şarkıların listesini yaptık. Onlar eskiden çaldıkları şarkılardan bir liste yaptılar. Biz böyle 20 şarkılık falan bir repertuar çıkarttık. İki prova. İki prova da 20 şarkı. Biz ertesi hafta e, sahnedeydik. Sahne. Blue Sentent farklı bir e, repertuar. Böyle klasik rockla klasik funk arasında. Yani biz e, The Meters, e, Steve Wonder, Herbie Hancock gibi şeylerde çalıyoruz... E, Alman Brothers Ben, Jimi Hendrix e, gibi şeylerde çalıyoruz. Hatta bunları biraz birbirinin içine sokmayı seviyoruz. Arada böyle biraz New Orleans havalarına gidiyor. E, i̇şte John Cleary'ler, e, Professor Longhair'ler e, gibi şeylere dokunuyoruz. Biraz daha düzenlenmiş, biraz daha çerçeveleri çizilmiş, e, al, biraz daha tanımlı bir müzik yapıyoruz. E, ...açıkçası ilk birkaç ayı benim için... ...çok stresli geçti yani... ...bu müzisyenler seviyesinde çalabilecek miyim... ...kendimi rezil etmeden orada <gülüyor> durabilecek miyim... ...sonra baktım gerçekten çok keyifli gidiyor... ...bir sürede bir cover band olarak... ...öyle devam ettik... ...derken covid geldi... ...hepimiz bütün müzisyenler olarak... Kapan ...eve kapandık... Biz. ...canlı müzik ihtimali ortadan kalktı... ...whatsapp'tan birbirimizle yazışıyoruz... Ay ne zaman çalabileceğiz ne olacak diye... Ya bir şeyler mi yazsak diye bir mesaj dolanıyor. Yani keşke ne kim kadar kaşıyor, kim kaşıyor burayı? Ne kadar güzel olur? Ee, yanlış hatırlamıyorsam ilk tarkandan çıkmış olması lazım. <gülüyor> Git <gülüyor> tarkan mumkule'den. Ee, ben dedim ki e, hadi de hadi Güray dediler. <gülüyor> ne demek hadi Güray? Yani profesyonel müzisyen olan siz üçünüzsünüz Ali ile ben başka meslekleri olan adamlarız. Hayatımızda müzik yazmışlığımız yok böyle bir kabiliyetimiz de yok. Ee, yok yok sen yaparsın bu işi. <gülüyor> o Bayağı onlar hazırak Yap, olmak böyle yaparsın diye yapamazsın diyeyim. böyle ittir kaktır derken Tarkan merak etme dedi. Ee, ve gerçekten WhatsApp'tan Tarkan'dan, Batur'dan, Sezen'den böyle minik minik kayıt parçaları gelmiyor. gelmiyor. Tarkan evde işte iPad'e gitarı takıyor, bir şey kaydediyor, gönderiyor. Bir baktım ben onlar üzerine sözler yazıyorum, vokal melodileri yazıyorum, küçük küçük aranjmanlar yapıyoruz. Müthiş bir mesajlar trafiğine dönüştü. Dördüncü ee, haftanın sonunda bizim 12 tane bitmiş şarkımız vardı. Wow. Tamamen mesajlarla döndürülmüş. Sezen'in bilgisayarda böyle hızlı aranjmanlarla kesip biçtiği. Ee, Sezen de Jingle House'ta bir yandan senelerdir çalışan çok iyi bir prodüktör Güzel. ve aranjör. Ee, bu işlerin nasıl yapılacağını çok çok iyi biliyor. Elinin altında e, gerekli teknoloji de var. Daha sokağa çıkma yasağı bitmemişti. Biz <gülüyor> şarkıları <gülüyor> bitirmiştik. E, peki şimdi ne yapacağız? E, yavaş yavaş kaydedeceğiz. Saat 10'da mı sokağa çıkabiliyoruz? Ben onda atlıyorum arabaya gidiyorum Jingle House'a. Ee, Hakan abi ve Ömer abi sağ olsunlar Jingle House'un bütün <gülüyor> olanaklarını bize açtılar. Ben gece 1'e kadar şarkı söylüyorum vokal kaydediyorum işte bir gün gidiyorum gitar kaydediyorum. Bir gün fotoğraf gönderiyorlar Batur geldi basları kaydediyor Kaynet. diye. Ee, bir baktık elimizde albüm var güzel tam senelerdir bununla uğraşıyoruz rafa koyabilecek bir şey olması iyi oldu ama o zaman gerçekten rafa koyabilecek bir formata getirmek lazım ee, plak basalım dedik ee, ne mutlu ki onu da e, becerdik Böyle çok limitli sayıda ve 500 baskı <gülüyor> yaptığımız bir şey çıktı tükendi ee, şimdi bir takım e, mezat sitelerinde <gülüyor> e, görüyorum. Yani umarım bir gün bir ikinci baskı yapabilir. Yurt dışından çok güzel e, reviewlar aldı. Amerika'da radyo e, listelerine girdi. İlk onlara kadar e, yükseldi. Evet. 2021'de en iyi blues albümü e, evet, aday listesine girdi. Ee, sanırım 50 albümlük bir listenin arasında böyle adımızı böyle Clapton'larla, Bonamassa'larla görünce bir, ne oluyor <gülüyor> yahu dedik. Sonra her şey normale döndü. Biz ACHP'de çalan <gülüyor> grup formatımıza geri döndük. Ee, ama en azından şimdi oğluma gösterebileceğim. Bak bunu ben Oy, yaptım ne kadar güzel. Ee, diyeceğim. Mükeşemli Keyifli 10 yani. evet. albümlük 10 şarkılık bir albümümüz var. Bringing Down the House isimli. Sevgili dinleyiciler, sevgili, şey. yani, evet, sevgili dinleyiciler de, bunu çalacağız evet, işte. Aynen. sevgili dinleyiciler bu programı yaparken aldığı eğitimin haricinde hobileriyle evet. ve meraklarıyla başarılı olmuş insanları buraya çağırıyoruz 4 senedir bu konsepte gidiyorum evet. Allah Güray Özkan'ın yaptıklarından sonra bu konseptin tam cuk oturan bir karakteri olduğunu. Evet, Aynen. Çok teşekkürler. Herkes hayranlıkla izlesin. Yeter ki yapmak istediğinizin peşinde koşun. Spor yapmaya vaktim yok demeyeceğim. Bak, bu benim için bir başlangıç oldu. Evet. Peki. O zaman yine bir parçaya gidiyoruz. E, tabii yine sevgili Güray'ın seçtiği bir parçayla. E, ama bunun da hikayesi ilginç. E, bildiğimiz kadarıyla değil mi? Evet bu program için konuşurken nasıl şarkı seçelim e, sohbet arasında e, arada bir Türkiye'den ne dinliyorsun diye bir öneri gelirse güzel olur e, demişti Ahmet Bey ve evet, evet. E, çok güzel bir fırsat gibi geldi Mah, kullandığı Mahlas'la Elif'o e, dinleyeceğiz şimdi e, gerçek adı Elif Özü Çağlayan Aynen benim gibi bir mimar. mimar Beraber çok çalışıyoruz. Güzel. Çok sevdiğim bir arkadaşım ve inanılmaz yetenekli bir müzisyen. Ee, dinlediğim en iyi vokallerden bir tanesi. O da ta liseden beri böyle caz koroları çok gibi güzel. geleneklerden geliyor. Çok sıkı bir müzik evet. bilgisi var. Benim blues olan tutkum onda R&B evet. için var. Ne güzel. Evet. Sevgili Elif'e de buradan bir selam söyleyelim. Selam olsun. <gülüyor> evet evet Elif'e evet. de selam Bak yani <gülüyor> o da ateş edeceğimiz... Program kumuklarından bir tanesi, tanesi olabilir. Evet. Hazırlık yap. Yeni sezonda değilim. Evet, Hazırlık aynen. yap Elif. <gülüyor> Ki, <gülüyor> kesinlikle. Yani çok üstelik güzel. sadece şarkı söylemekle kalmıyor. İyi bir besteci ve bestici, söz, evet, söz yazarı, yani. yazarı bu, tam complete package dediklerini. Evet çok güzel. Ee, onun. Ve çok otobiyografik bir yerden geliyor şarkıları. Bu şarkı da öyle. Yani sözleri dikkatli hmm. dinlerseniz daha çok mesleğiyle ilgili yaşadığı bir buhranı anlatıyor. Şarkının adı Sana, Sana. Bir Japon Mimarlık Ofisi'nin adı. Ee, i̇çeride hmm. beyaz duvarlarla ilgili bir tema yakalayabilirsiniz. Ee, o sıralar e, mimarlıkla ilgili hissettiği şeyleri e, bir şarkıya Yansıtmış. döküyor. Çok o anlamda da kendisini evet. çok başarılı ve muhteşem muhteşem ben parçayı dinledim Vallahi. çok hoşuma gitti şimdi hikayesini hikayesini hikaye duyunca ben de tüylerim diken aynen. diken oldu aynen o zaman hemen parçaya gidelim Elif. parçadan sonra geliyoruz Elif hazırlan o zaman Oh, why did I wait for so long just to find out Even this thing here I still like I just Paint everything so I I That's what he will hafta içi Vallahi bu kadar dolu dolu bir sohbet olacağını tahmin ediyordum. Ama bunun içinde <gülüyor> olmak çok keyifli. Aynen. Öyle. Tahminlerin tutmasının, üzerine çıkması Nasıl, çok daha oldu. Evet. Çok Aa, teşekkür ederim. Ben benim için de çok keyifli Vallahi için. Güray ağzına sağlık. Ne diyelim? Sizinle? Müthiş, müthiş. Çok etkilendim. Aa, şimdi bir, bir takım koleksiyonlar var. Şimdi bizim hep son sorularımızda, öyle değil mi Atilla? Gençlere bir mesaj evet, veririz evet. ama bu mesajdan önce koleksiyona bir girelim. Girelim. Ee, yani koleksiyon muhabbeti dinleyiciler için söyleyelim. Bu programa başlamadan hemen önce odanın içinde doğdu. Çünkü şu an hemen arka duvarda mü müthiş bir plak koleksiyonu duruyor benim. Ağzımın suyunu akıtacak içerikte. Gelir gelmez ilk gördüğüm plak Max Roach'tu bu arada. Yani evet. Nefis parçalar var içinde. Benim de nacizane bir plak koleksiyonum var. Ya yani Topladığım şeylerden bir tanesi plak. Başlangıç hikayesi benim için keyifli. Tuhaf bir şekilde anne tarafından biri ve baba tarafından birinin hayatı kesişiyor. Dayım ...İstanbul'da okurken babaannemin yanında kalıyor ve... ...babaannemin plakları ilk önce dayıma geçiyor. Dayım bir gün bana kendi plaklarını ve babaannemin plaklarını... ...ve Kuleli'deyken kullandığı küçük bir ahşap Philips... pickup pick hediye etti. Al dedi, bunlar, sen de dursun. Babaannemden gelen plaklar, Dalida'lar, Perikomo'lar... Just standartları ve o dönemin şansondu vesaireler. saireler, özellikle yani. Dalida ve Edith Piaf'a e, özel bir Ağırlık hayranlığı varmış. vardı. E, dayımdan gelenler e, müthiş Türk 45'likler yani Edip Akbayramdan son e, beyaz kelebeklere kadar e, öyle olunca ben de yepyeni bir aşk başladı ve plak toplamaya başladım. Bir dönem Türkiye'de plak toplamak çok kolaydı. Evet, Çünkü evet. eskicilerde, sahaflarda, her herkes yerde herkes elinden çıkar Tabii şey, yerlerde Şeyi hiç unutmuyorum. Ee, Blues Brothers A Brief Case Full of Blues albümünü ben İstiklal Caddesi'nde yerden bir liraya aldım. Evet. Ee, sonra imzalattım bütün Blues Brothers gazetesine. <gülüyor> Paha biçilmez bir hale geldi ama. Ee, gerçekten çok kolaydı. Sonra bu Başka harika tesadüfler oldu. Ee, çok yakın arkadaşlarımdan birinin annesi plak topladım. Diyormuş. Bizim evde bunların kıymetini kimse bilmez dedi. Bir sandık açtı ve ne istiyorsan al dedi. Oradan bir küçük koleksiyona kondum. Sonra başka bir arkadaşım. Sandığı yani, alsaydın. E, sandığı almaya utandım. E, aklımdan geçmedi değil. E, ama ya, aradan böyle bir 20-30 plak aldığımı hatırlıyorum. Çok güzel eski baskı Ray Charles e, albümlerinin olduğu güzel bir koleksiyondu. E, o zamandan beri de toplamaya şey, devam ediyorum. Şey hissi sende var mı? Hmm, dijitalden dinlemek yerine o plan çıtırtısıyla birlikte o plan kaldırıp böyle pikabın üstüne koyuyorsun, iğneyi üzerine taşıyorsun. Yerleri bambaşka, bambaşka deneyimler. Yani biri öbüründen daha iyi diyemeyeceğim evet. ama çok farklı deneyimler. Hı -hı. Yani ben de işte o zamanın Hı getirdiği şeye kapıldım ve dijitalden ben şarkı dinliyorum. Plaktan albüm dinliyorsunuz. Evet. evet. Doğru. Yani Yok. hiçbir daha o iğneyi kalkıp plan ortasına koymazsınız. O plan başına konur. Evet. O yüz <gülüyor> ee, Hayatımın en keyifli anlarından bir tanesi oğluma e, plak koymayı ve plan öbür tarafını çevirmeyi öğrettiğim <gülüyor> zaman da ilk uzaktan kumanda e, fonksiyonu olarak onu öğretmiştim ve şimdi de en büyük keyiflerimizden bir tanesi o plakların ceketleri açılıyor evet, içlerindeki evet. notlar okunuyor e, albümler dinleniyor bir yani. e, o, o bir ritüel e, çıtırdarmış işte aman analog mu iyiymiş dijital miymiş ya umurumda evet. değil e, yüksek sadakatle de ilgilenmiyorum ben yani duyduğum şeyden keyif almak o renklendirilmiş bir müzik olduğunun farkındayım onun evet, kullandığım sistem itibariyle vesaire de. ama o rengi seviyorum bu yani filtreli fotoğraf seviyoruz, sepya fotoğrafları ay ne güzel diye beğenmiyor muyuz? beğeniyoruz. Evet. İşte plan rengini de beğeniyorum Biliyoruz. ben aynı şekilde. Çok güzel, Ve oradan bileyim. müzik dinlemek bambaşka bir keyif. Ee, zaman içinde müzik yaparken tabi başka koleksiyonlar da oluşa geldi. Çünkü müzik yapmaya başlayınca bir gitar, gitar aldım. Evet, bir Sonra yani ister istemez bir hayallerinizin gitarı oluyor. Evet. Bir gün nihayet başarıp onu alıyorsunuz. Mutlaka hayallerinizin bir gitarı <gülüyor> daha oluyor. Ee, biraz cebiniz para görünce ya aslında veya seyahatteyken bir dükkana denk geliyorsunuz o kadar inanılmaz bir şey çıkıyor karşında bunu almazsam olmaz diyorsunuz. Böyle böyle ufak çaplı bir gitar, gitar, gitar koleksiyonu. koleksiyonu. Yani abi, çok, çok iddialı güzel. bir şey değil 7 gitardan bahsediyoruz ama e, herhalde koleksiyon Gizyon, tabii ki, sayılır mı? Tabii, sayılır, sayılır çünkü daha gitar gelir mi? Gelir. Gelir. Gelir. <gülüyor> yani durdum diyebileceğim bir noktada değilim çünkü hepsi farklı çaldırıyor evet, ve tabii. o duyguyu da seviyorum. Evet, evet, evet. çok güzel. Valla müthiş. Valla evet sohbet. çok yani tem solfe hikayeler. Son, ee. son ve saçma koleksiyonundan bahsetmek istiyorum. Tabii diye. tabii. Üzüm Onu, Onu biliyoruz. Ee, bu biraz absürt. <gülüyor> Tekrar edebiyata döneceğim. Benim gelmiş geçmiş en sevdiğim yazar e, Virginia Woolf, özellikle Dalgalar bence benim için en azından edebiyatın zirve noktalarından bir tanesi. E, kitabı zamanında Türkçe okudum, sonra İngilizce okudum. E, Macarca biliyorum biraz ve bir gün Macarcasını e, aldım kitabın. Acaba anlayacak mıyım Macarcam o kadar havi diye? Değil anlamıyorum ama <gülüyor> e, o kitabın bende olması beni çok mutlu etti. Sonra bir gün bir sahafta Almancasına denk geldim ve hiç düşünmeden aldım. Niye aldığım konusunda en ufak fikrim yok çünkü Almanca bilmiyorum. <gülüyor> bir baktım koleksiyon var ve kendimi İspanyolca, Portekizce, ha, Çince, enteresan. Japonca dalgalar alırken buldum. Şu anda evde bir rafta 33 farklı dilde Lilla, aynı romanı e, toplamış vay, bulunuyorum. Vay, Hala daha vay. bulamadığım diller var. Basın işi var mı Ka takip ettiğin? O Kaç? Aranızda yani Hırvatça evet. veya Ukraynaca <gülüyor> dalgalar baskısı nerede bulabileceğimi bilen varsa. Biz gözümüzü açık <gülüyor> tutalım vallahi <gülüyor> seyahatlerde falan. Sevgili dinleyiciler de gözünü açık tutsunlar tutup. evet. Bu aynı. konuda bir destek e, bekliyoruz. Destek <gülüyor> bekliyorsun kesinlikle. Doğru <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. yani En tuhaf koleksiyonum bu. Çok güzel. Var. Keyifli vallahi evet. Evet on parmakta i̇şte on dört marifet. evet, marifete evet. geldik. <gülüyor> Şimdi kapamadan önce her zaman yaptığımız gibi bir e, sevgili konuğumuzun gençlere ne tavsiyeleri var, ne öğütleri var. Yani sen hala genceciksin. Yani yaptığın <gülüyor> işlerle ayrıca genceciksin. E, ama o kadar kıymetli birikim ve deneyim olunca senden de çok kaç kelam etmeni isteyeceğiz. Teşekkürler. Yani ya öncelikle 45'in genç sayıldığı bir dönemde yaşıyor olmak bence nefis. Ee, İsan Hoca'nın çok güzel bir lafı vardı. Ee, Zamanında nefis hayranı olduğum başka bir mimar olan Nevzat Sayın'a söylemişti. Konuşma yap diye. Ee, oldum olası en sevdiğim tavsiyelerden bir tanesi budur. Bu en başta söylediğim şey de geliyor. Bir şeyi yapasınız gerçekten varsa bahanelere sığınmadan, imkanlara imkansızlıklara da çok takılmadan ne kadarına yetişebiliyorsanız yani çünkü elinizdekinin en iyisini yaptığınız sürece e, hay Allah yetmedi, mükemmel olmadı. O bir, bir, bir sonraki seferde eğer gerçekten tutkulu bir şekilde bir şey yapmak istiyorsanız e, bunu kovalamamanız için hiçbir sebep yok. Kovalamıyorsanız benim birinci düşüncem onu yeterince istemediğiniz yönünde oluyor. E, ve bu her neyse yemek yapmaksa yemek yap, kitap okumaksa kitap okumak. Gerçi kitap okumayı sokmak lazım. Kitap her halükarda okuyun tabii evet, ama e, albüm çıkartmak istiyorsanız da çıkartın, neye gücünüz e, yetiyorsa. Genel olarak son zamanlarda çok fazla genç insanla çalışıyorum. O anlamda da çok şanslıyım. Ekibimizde müthiş genç insanlar var. Onlarla da en çok konuştuğumuz e, şey bu, şöyle şeyler yapasınlar, yap. Senin alıkoyan ne olabilir, neye yetişiyor olabilirsin? Tabii ki çok kolay bir ülkede yaşamıyoruz, çok kolay ekonomik şartlarda yaşamıyoruz, biliyorum. Ee, ama iyi kötü yapmak istediğin şeye eğer olmak istediğin, Hollywood yıldızı olmak istiyorum <gülüyor> ben gibi bir e, hırstan bahsetmiyorsak... ...bir yerden oyunculuk yapmaya başlayabilirsin. Ee, tutku varsa mutlaka e, takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece kendileri için değil birlikte yaşadıkları bütün komünite için. Hı hı. Çünkü e, kültür dediğiniz bayrak yarışı. Hepimiz bir şey yapıyoruz. Bir sonrakine bir şey veriyoruz. Öyle öyle medeniyet tarihinden evet. bahsedebiliyoruz. E, hepimiz sadece kültür tüketicisi olamayız. İyi kötü üreticisi de Her ne kategoride olursa olsun. O yüzden ne yapmak istiyorlarsa Gençlere sadece yapmalarını tavsiye ederim ellerinden geldiği kadar. Çok güzel. Eğer ellerinden gelenin maksimumunu yaptıkları ikna alarsa, okey. Yeter diyorsun. Yeter. Yani doğru. Çok güzel. Evet. Evet. Buradan gençler olsun nasibini aldı. Gençlerle çalışmıyor olmak çok müthiş bir şey. Kesinlikle. Çünkü karşılıklı bir enerji beslenmesi oluyor burada. Ben şuna her zaman karşı oldum. Ya bu gençler de bir şey bilmiyor. Değil. Çok şey biliyorlar. Sadece onunla kulak açmak lazım. İnanın aa, yaşını almış insanların da gençlerden öğreneceği çok şey var. Ya hepimizin birbirimizden Gördüm. öğreneceği çok şey kesin, var. Kesin, kesin, kesin. Güray harika bir program oldu ben çok keyif aldım umarım biz çok de, keyif aldık, çok çok aldık. Biz, evet, bir radyocuyu bir müzisyeni bir mimarı bir yazarı e, koleksiyoncuyu e, burada misafir etmekten gurur duyduk çok da keyif aldık evet e, ağzına çok sağlık çok ayağına sağlık e, son parçayı de. ne yapıyoruz zaten e, son parça tabi şimdi bu kadar müzik konuşmuşken müzisyenlik yani konuğumuzu müzisyen tarafından bahsetmişken e, Gülay Özkay'dan bir şey çalmasak olmazdı bu çok enteresan. Bu, bu sen bize seçkiyi yollamadan önce ben kendim bir seçki yapmıştım. Hatta burada şu anda görebilirsin yani senin esas seçkin e, altta kaldı. Fakat çok enteresan son parça senin seçkinde Aa, de aynı, şimdi, benim seçkimde de aynıydı. E, long Gun diyeceğiz. Blues atak. Evet. E, ama bir kısaca hikayesini dinledik aslında ama hani neden albümden bu parçayı seçtim? Mesela ben de bu parçayı seçtim ilginç bir şekilde. Ee, biraz onun hikayesini alalım. Tamam, o zaman hikayesini sizden de alalım. Ee, albüm benim kafamda biraz ikiye bölünmüş durumda. 10 yani şarkıdan oluşuyor. Ee, gerçekten de dizmek istediğimiz gibi dizdik. O kadar güzel denk geldi ki ilk 5 şarkı 21 dakika, ikinci 5 şarkı 21 dakika. Tam böyle plan A100'ü, B100'ü oturdu e, bizi çok mutlu edecek bir şekilde. Albümün A yüzü kendi içinde daha tutarlı bir A yüzü. Bir blues rock. Hafiften böyle funky, groovy şeyler içermekle birlikte. Bir blues rock e, albümü. B yüzünde denediğimiz biraz daha e, başka şeyler var. Onlar da bebeklerimiz olmakla birlikte. Ben kendimi A yüzüyle daha e, mutlu buluyorum. Bu şarkı albümdeki en blues evet. e, şarkı. Sözlerini yazmaktan e, çok büyük e, keyif aldım. Vokal melodileri söylemesi inanılmaz e, zevkliydi. Enstrüman olarak da galiba kayıtlarda benim en çok dahil olduğum şarkılardan bir evet, tanesi, tanesi bu. Beni evet. birkaç defa müzik bırakmaya itti. Çünkü e, sahnede çalmak bir şey, kayıt yapmak bambaşka bir şey. Berbat bir kayıtçı olduğumla bu şarkıda yüzleşmek <gülüyor> <gülüyor> zorunda kaldım. Üretmesi çok zordu o yüzden çıktığı zaman da belki de böyle müthiş bir rahatlama e, getirmişti. Son olarak belki bir de şunu söyleyebilirim. Bu şarkının tınısını eğer aklınızda tutarsanız, e, bizi canlı dinlemeye geldiğinizde kendi şarkılarımızdan hiç çalmasak bile duyacağınız Blues Attack sound'unu bence en iyi, i̇yi yansıtan. An, yansıtan şarkı Biz e, Hendrix'de çalsak, Alman Brothers'da çalsak, e, Steve Wonder'de çalsak iyi kötü bir Blues Attack sound'u ile çalıyoruz. O sound bence albümde en iyi bu şarkıyla temsil ediliyor diyebilirim. Do. Doğru evet çok keyifli. Evet. Ee, Valla ben de e, enteresan bir şekilde ilk defa gördüğüm bir albümün hep dördüncü parçasından dinlemeye başlarım. Gülünce. Ee, bu artık neye dayanıyor bilmiyorum ama hep dördüncü parçalar hep iyi, iyi parçalar olduğunu düşünüyorum. Ya öyle bir takıntım var muhtemelen pek bir gerçeklikle alakası yok ama bu parça da dördüncü parça evet. bildiğim kadarıyla albümde. Ama sonra geri dönüp diğer parçaları dinlediğimde... İlk defa belki bunu dinlediğim için çok hoşuma gitti ama senin biraz önce söylediğin bütün o katmanları da yansıttığı için ben de bunu seçmiştim. Denk geldi. Keyifli de oldu. Harika bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Aa, biz çok keyif aldık. İnanıyoruz ki dinleyiciler bizden daha fazla keyif alırlarız. Eminiz, eminiz evet. Bir dahaki Keşke. görüşme inşallah bir konserde. Bekleriz. Kesinlikle kaçırmayacağız. Herkese iyi geceler. İyi geceler olsun, iyi haftalar olsun. Yavaş yavaş sezon kapanıyor. Ee, laflayacağız. <gülüyor> Yaz seyretine giriyor. Evet. Önümüzdeki sezonda farklı bir programla karşınızda olmayı Atilla ile beraber evet. aa, planladık. Planlıyoruz diye. diyelim. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. İyi geceler. Atilla Aygin'i? Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız.